Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in emmâ ba'd Bugün 24 Aralık 2009 Perşembe 3 esas şerh derslerimizin 13. dersi tevfik Allah'tan En son Musannif Rahimahullah'ın ibadet çeşitlerinde ibadet çeşitlerini zikretme sadedinde kaldık Ne buyuruyordu? Ve enva'u'l-ibadet illeti emarallahu biha müsül-i islam ve li ve li ihsan vel khawfu والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشية والعنابة والاستعانه والاستغاثه والاستغاثه buraya kadar anlattık değil mi Bundan sonraki kısmı والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها Burada الذبح والنذر enson bu iki tane kaldı ibadet çeşitlerinden bundan önce şunu söyleyeyim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 İşte bugün ibadet çeşitlerinden iki tanesi kaldı Elif'in zikrettiği zebh ve nezir. Onu da bitireceğiz. Önümüzdeki dersten itibaren ikinci asla geçeceğiz. İkinci asla geçeceğiz, tamam. Evet, Musannif Rahim Allah diyor ki, وَدَلِيلُ zebh". Zebh'in delili zebh, kurban yani, tamam. Kurban. وَدَلِيلُ الذَّبِحَ قَوْلُهُ تَعَالَى Kurbanın delili yani ne olduğunun delili ibadet olduğunun delili Sadece Allah Azze ve Celle yapılmasının Gerekli olduğunun delili Kul Allah Azze ve Celle Buyuruyor ki Kul inna salati ve nusuki Vemahyaya ve memati Lillahi rabbil alemin De ki benim namazım Nusukum yani ne kurbanım Vemahyaya ve memati Ölümüm ve dirim Hayatım ve ölümüm Lillahi rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike le. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve biz Ben bununla emir olundum ve ben Ben müslümanların ilkiyim. Ve min ve sünnetten delili ise. La anallahu man zaba hali gayrilah. Allah kendisinden başkasına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 İlim Allah'ın katında benim meşayihlerden anladığım kadarıyla ders halkalarından bu bazı meşayihlerin verdiği fayda olarak zebeh Allahu alem ilim Allah'ın katında 8 kısma ayrılır. Zebeh 8 kısımdır. Birincisi büyük şirk. Mesela putlar, cinler veya mahlukatlar için ibadet amaçlı kesmek.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 Yedinci kısmı mübah olan kurban Mübah olan zebeh Şey pardon müstehab olan zebeh Müstehab Sünnet müstehab İhtilaf edilmiş sünnetle müstehab arasında Fark var mı yok mu? Usul fıkıh konusu Bizim konumuz değil şu an. Genel olarak sünnet bilir Sadaka gibi mesela Sadaka vermek nedir aslen? Sünnettir Kişi mesela bazen sadaka niyetine hayvan keser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 Allah subhanehu ve teala ne buyurdu ayette? Müellif'in getirdiği delil olarak yani zebih'in kurbanın ibadet olduğunun delili olarak Allah'tan başkasına yapılmasının caiz olmadığının delili olarak getirdiği ayette Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Kul de ki inna salati ve nusuki benim namazım ve nusukum ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Biz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 Eğer herhangi bir sebepten dolayı alıkonulursanız o halde kolayınıza giden ne kurbanlardan gönderin. Sonra ne buyuruyor? Ve la tah, hatta yebluğa Kurban yerine yani Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı ne yap? Tıraş etmeyin. Sonra bak Allah azze ve celle ne buyuruyor? "Femen men ka'ne minkum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 diyor ki "Fe iza qadeytum menasikakum Nusuklarınızı bitirince yenle hac amellerinizi bitirince bak şimdi Allah azze ve celle buradan uskane dedi Haç amelleri Haç amellerinizi bitirin. Fezurullaha kezikrukum abaaikum ev eshedde zikra. Babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla ne yapın Allah'ı anın." Ne dedi Allah subhanahu wa taala? "Fe iza qadeytum menasikakum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 en geniş mana olarak tüm ibadetlere tüm ibadetlerin ortak ismi denir. Mesela dersin ki: "Ha zer nasikun." Bu adam nasiktir. Yani abidun. Yani abittir. İbadet eden, ibadet ehli. Hı? Tamam. Ne dersin? Tekrarla bakayım o cümleyi aklında mı? "Ha zer Şöyle bakayım. Hah. Nasikun. nasikun." Bu adam nedir? Bu adam ee, nasiktir.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 Nusuk çünkü nusuk hem namazı içerir hem de ne içerir bütün ibadet, diğer ibadetleri içerir. O yüzden âlimler diyorlar ki bu hâda min ba bu atfi alam ala alxas bu umumunatmak hususa, ha? hususa umumu hususa ne yapmak? atfetmek. Yani önce özel bir şey zikredilir sonra ondan sonra umun bir şey zikredilir.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 tavaṣav bil-ḥaqqi Ve şey, tavaṣav biṣ-ṣabr ve tavaṣav bil-ḥaqq. ve âmeluṣ-ṣâliḥâti wa Hakkı tavsiye edenler başka sabrı tavsiye edenler. Hak mı daha umum, sabır mı? Hak daha umum. Çünkü sabır haktandır. Değil mi? İslam'ın bütün şeyleri hak. Şimdi burada ne olmuş? Özel genele olmuş.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 <gülüyor> kurban olması, herhalde, şimdi Şu baktığımız zaman şurada şöyle bir siyaksi bak var. E şimdi burada namazı müstakil olarak zikrettiğine göre demek tek tek ibadetlerden bahsediyor. Evet. Anladın yani mı? Özel için onu, onu kullan demişti. De, mesela olmuş demiş. öncesi ve sonrası. Yok. Dedik mi? ya bak. Biz ne de dedik? Daha çok mesela Kurana Sünnete baktığımızda.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 Dedi ki, kul inne salatî ve nusukî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîm. Namazım, kurbanım. Hayatım ve ölümüm. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerîkele. Ona ne? Hiçbir ortak yoktur. Tamam. Ne oldu bu? Yani ne işaret burada? Neye delalet var? Kurban kesmekle, namaz kılmak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 Kuldeki inne salati ve nusuki ve benim namazım, nusukum, ölümüm ve dirim hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La shareeke lehu ona bir şekilde ortak yoktur. Bak şimdi kakıyı. Ve bizalike umirtu ben bununla emir olundum ve ana evvelul Ve Ben müslümanların ne? İlkim. Bak şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın şu lafzına dikkat et. وبذلك أمرت. Ne diyor? Ben bununla emrolundum. İşte bu ayette net bir delil var ki ahe an el ibadete tevkifiyye. İbadetler nedir? Tevkifiyedir, dondurulmuştur. Yani dinle dinin bitmesiyle, şey vahyin sona ermesiyle dinle olmuştur ibadetler dondurulmuştur.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 söyleyenlere veya Bidat-ı Hasene adı altında amel işleyenlere söyleriz. Sen bununla emrolundun mu? Emrolunmadın mı? Yakaldın mı mantığı? Eğer emrolundum derse... Nerede o emir Kur'an ve Sünnet'te? Anladın mı? Heh, bak şimdi. Dikkat et. Nerede? Diyelim ki Kur'an Sünnet'ten delil getirdi. Ona zaten Bidat-ı Hasene denmez. Yakaldın mantığı? Yaptığı amele zaten Kur'an ve Sünnet'ten delil getirirse ona Bidat denmez. Dinin kendisinde var zaten. Eğer, delil, eğer emrolunmadım diyorsa...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 Bu ayette işaret var. Uabidallıke umirtu. Ben bununla emr çünkü Allah böyle de diyor. Yani ne? Bununla emr olundum. Emr dışında yapamam. Çünkü emr olunmasa eğer, emr olunmasa bu Allah'ın zemmine girer mi girmez mi? Girer değil mi? Çünkü Allah emr olun emre diyor ona. Ben bununla emr de. Demek emr olunanı yaparım ben ancak. Bu benim kafama göre değil. Namaz oruç benim. Kafama göre çıkardığım şey değil. Bu Allah'tan gelen bir vahiy bana. Tamam? O yüzden "Wa bi zalike umirtu", ben bununla emir olundum. Alimler der ki, "Hader derilerün, ale enne'l ibadate tavkifiyye." Bu ibadetin tavkifi olduğuna delildir. "Wa hada reddun ale'llezina yekulun bi bid'ati'l hasene." Aynı şekilde bu bid'atu hasene diyenlere reddiyedir. şeklinde lafızlarla alimler itlaa ederler. Tamam? Evet Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Kul inna ve nusuki ve mahyaya ve ve bizalike ben bununla emrolundum ve ana Ben müslümanların ilkiyim. Müslümanların ilki mi bir Yok. Yani اَنَا اَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ Yani bu ümmette. Tamam. Masları topladığın zaman açık tartışmaya Tamam. Yani bu ümmet. Bu ümmetten Müslümanların ilkiyem. Şimdi sonra müellif neye delil getirmişti? وَمِنَ السُنْنَةِ Sünnetten deliline gelince لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لِغَيْرِهِ وَيَا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 Lanet'in manasında şu var El-Tardu vel-ib'ad Rahmetillahi Rahmetillahi subhanahu ve teala Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzaklaşmak Kovulmak Yani bir insana sen lanet ettiğin zaman Şunun Türkçe açılımı şu Allah seni rahmetinden uzaklaştırsın Çünkü lanet kelimesinin manası Tamam Lanet ne demek? Lugat manası İçerideği mana ne? el vel-ib'ad He?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 O zaman bak baktığımız zaman Kur ve Kur'an ve sünnete ne bir kâfirlere laneti var. Aynı şekilde e, küfür fiili işlemeyenlere de lanet var. O yüzden birincisi la, muakkat lanettir, birincisi ebedi lanettir. Tabi onun üzerine ölenle alakalı kâfirler için, tamam? Ebedi lanet söz konusu orada. Ama bu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 E bu kafir olur bunu, bunu söyleyen insan ya. Böyle bir şey söyleyebilir misin? Çünkü Müslüman, neyin kârdır bu? Müslüman hiç cennete giremeyecek demektir. Yani o lanet azabını Allah affetmese, onu ce cehenneme soksa bile hep orada ebedi kalacak demektir bu. Bunu kimse söyleyebilir mi? O yüzden diyoruz ney? Lanetin muakkata. Muhakkat lanet Anladın mı? O yüzden dedik nasları e, topladığın zaman bu ortada. Tamam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 Allah din peygamber mefhum olduğu için. Tamam Bu üç esas. Şimdi ibadet çeşitlerinden müellifin zikrettiği en sonucu ve delilun nezri. Nezir. Adak adamak. Diğer bir tabiri. Nezir veya adak adamak. Tamam Teala Ve delilun Teala Nezirin adağın delili Allah subhanehu ve teala'nın şu kavludur. Yufune bin nezri ve yakafune yevmen kâne şerruhu mustatira.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 kendisine lazım kılmak, gerekli kılmak. Nezir. Yani mesela sen diyorsun ki şöyle şöyle olursa ben şöyle yapacağım diye bir adak arıyorsun, adıyorsun. Sen önceden bu senden isteniyor muydu? İstenim. İstenmiyordu. Mesela diyorsun ki işte oğlum sınavı geçerse kurban keseceğim. Senden daha önce oğlun sınavı geçerse kurban kesilmesi isteniyor muydu? Yani vacip miydi üzerine böyle bir şey değil. Sen işte böyle vacip olmayan bir şeyi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 Kim Allah'a itaat etmeyi ne yaparsa? Adak adarsa ona ne yapsın? İtaat etsin. وَمَنْ نَزَرَاً يَعْسِيَهُ fela يَعْسِهِ Kim ona isyan etmeye adak adarsa he? ona isyan etmesin. Yani adanı o adanı yerine getirmesin. İşte benim çocuğum ee, sınavı geçerse bilmem hangi evliyanın kabrinde ne yapacağım? Kurban keseceğim. Anladın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 Biz ona ne deriz? Senin başta o adamaman gerekiyor ama adadın bundan sonrası ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Neden? Çünkü Nebi (s.a.v.) buyuruyor. "Men nazaraniyate Allah veliyate." Kim Allah'a itaat etmeye ada kadarsa ne yapsın? Ona itaat etsin, adağını yerine getirsin. Şimdi bir (s.a.v.) mesela cahiliye döneminde birisi var. Ada kalıyor değil mi? bir (s.a.v.)'e geliyor. Ben diyor bu vane'de vesaire, bu vane'de bir bölge var. Orada kurban kesmeye adamıştım. Nebi Sosyalim ona soruyor, soruyor, soruyor vesaire. En son işgal olmayınca ne? Kurbanın kesilebileceğini belirtiyor Nebi Sosyalim. Yani ama aynı şekilde Nebi Sosyalim ne diyor? Bir hayır getirmez, Cimrinin malından cebine çıkar. O yüzden diyoruz ki bir dahi ve nihai noktası var. Bir dahi noktası olarak adak adayamazsın. Dinen caiz değil. Ama adadın, adadın şey masiyetse yapmayacaksın. aman ezrin kefaretini vereceksin. Ne kefaretini yerine getireceksin. Eğer eee adak adadığın şey mahsiyet değilse o zaman adanı yerine getireceksin. Allahu aleyhi aleyhi ve